İyi akşamlar. Müzik iki ayrılır. Ben Güray Ozkay. Ben Tanju. Bir kere daha size gündemi belirleyen haberleri irdelemek için buradayız. Öyle değiliz aslında değil mi? Yok. Şu anda tamam. Oldu mu? Oldu oldu. Tamam. O zaman gerçek burada olur sebebimizi açıklıyorum. Bir kere daha sizlere sadece güzel müzik çalmak üzere 94.9 Açık Radyo Stüdyosundayız. Müzik hikayelerin bugün 30. bölümünü dinliyorsunuz. 30. bölümün şöyle bir özelliği var. Daha önceki 29 bölümün aksine bugünkü konumuzu Tanju seçti. E, seçtiğim konu hepinizi yakından ilgilendireceğini umduğum akışkanlar mekaniği konusu. Evet 29 haftadır konuyu neden benim seçtiğimi de herhalde bu şekilde açıklamış olduk. Neden akışkanlar mekaniği ne anlatacağız? Şimdi akışkanlar mekaniği nedir? Akışkanlar mekaniği aslında su bendidir. Su bendi? Evet. Peki. Heyecanla dinliyorum. Şimdi su bendi nedir? Ee, suyun yolunu değiştirmek, istediğimiz yöne akıtmak için yaptığımız bir şeydir. Ee, bunu suyun hangi durumlarda nasıl davrandığını bilmeden yapmamıza imkan yoktur. Ee, bu Sadece su değil tabi akabilen her şey. Ee, nasıl akıyorlar, nasıl akmıyorlar, e, ne gibi durumlarda nasıl davranıyorlar bilimine de akışkanlar mekaniği denmektedir. tatmin edici bir açıklama olmadı. O yüzden ne yapalım? önümüzdeki tatmin edici açıklamayı yapmak için şey mi demem lazımdı? İşte Kristina taş gibi vücuduyla falan böyle, <gülüyor> böyle mi gitmeliydim konuya? O da güzel olabilir. Önümüzdeki bir saat boyunca Tanju size akışkanlar mekaniğinden bahsedecek. Kendisinin getirdiği bir takım şarkılar var. Benim getirdiğim bir takım şarkılar var. Ee, aslında hiç alakaları olmamasına rağmen bunları da akışkanlar mekaniğine bağlayacağız bir şekilde. Ve de çağrıştırdığı her şeyden bahsedeceğiz. Günün ilk şarkısı da Tanju'nun getirdiği şarkılardan bir tanesi. Bill Connors'dan bir şeyler dinleyeceğiz. Evet Bill Connors e, sizde e, çeşitli notları vardır. E, anlatacağınız şeyler vardır ama... Benim e, ünlü müzik adamı Nedim Tanyolash e, sayesinde tanıdığım bir gitarcı. bir gün kafesinde e, nefis bir müzik çalıyordu. E, i̇şte o müzik birazdan çalacağım müzik. Yani Bill Connors hakkında tabii ki ansiklopedik bilgi vermeye kalkarsak yani bir sürü şey var. Efendim yok 49'da doğmuş da e, Los Angeleslıymış diye. Ama bu programda her zaman Verdiğimiz ilginç kıyıda köşede kalmış bilgiler Anlamında Bugün benim de elim çok dolu değil Bir takım notlarım var Bill Connors'ı en sona bıraktığım için Bunları da okumadan geldim Bunu da hiç utanmadan açıklıyorum Şarkıyı dinleyelim Ben şarkıdan sonra size ilginç bir şeyler anlatayım Dinleyelim ee, Bill Connors'ın Assembler Yani yapıştırıcı <gülüyor> Adlı albümünden Crunchy yani Gofret adlı eseri. Ben de bu sırada utanmaz radyo adamları ödülümü kabule gidiyorum. <gülüyor> Bill Connors'dan dinledik Crunchy gofret. Gevrek, gevrek. Gof Gofret de olur evet, İzmirliler simite gevrek diyor İzmirliler bir sürü şey enteresan şeyler Şimdi değil. simite gevrek denmesini anlıyorum Gevrek e, His hissi bir şekilde simiti Simitin optimum halini anlatır bu arada Beklemiş Ki, simite yani. gevrek diyorlarsa O da yanır Ama hani iyi niyetler var içinde peki e, Onu anlarım Ama Mısır'a neden darı deniyor çünkü darı diye başka bir şey var. <gülüyor> evet. Bu mantıkla mesela masa ya da şimendifer dememiz gerekir. Çekirdeğe çiğdem, külaha, fişek. fişek. Yani. Neyse efendim. Ee, Bill Connors notlarımın üstünden şöyle bir geçtim. Sadece bir cümleyi cımbızla çekmiş bulunuyorum. Ee, bir süre sonra blues gitaristi olmak istemiyorum ben demiş. Ee, onun arkasından da demiş ki ben elektro gitarı daha e, ...sofistike bir... E, ...kontekst içinde kullanmak istiyorum... ...Çık Kore'ya gibi demiş. Oh, onun için Alan Halsworth gibi çalıyor. E, e, Çık Kore'ya da gitar çalmıyor zaten. Ama işte... ...bence bu <gülüyor> güzel yaklaşımlar bunlar. <gülüyor> Kesinlikle. E, olağanüstü bir parça dinledik zaten. Şimdi... E, ...benim için bugünkü programın... ...en heyecan verici kısmı... E, ...çenem düşerse lütfen... ...uyar... Ee, şimdiki konuğumuz bir aktör daha önce de yapmıştık aslında buna benzer şeyler hatta ilk veya ikinci programımızda William Shatner evet. çalmışlığımız bile var ee, bugünkü konuğumuz ise konuk diyorum kendisi burada değil aslında Hugh Laurie ee, nam-ı diğer Dr. Dr. Dr. House evet e, House MD dizisinin de başrolünden herkesin tanıdığı James Hugh Callum Laurie tam adı. İngiliz oyuncu. Komedyen, yazar vesaire bir kitabı da var kendisinin. Her şeyden önce Hugh Laurie'nin bu yaptıklarından bahsetmeden belirtmem gereken, teşekkür etmem gereken bir şey var. Hem çok sevgili dostum hem de bir müzik iki ayrılır dinleyicisi olan Ali Osman Göksel. Bu albümle tanışmamı Sağladı Kendisine dedim hemen bu haftaki programa Malzeme olacak kendisi Bir kere daha teşekkür edelim Şimdi Hugh Laurie Zaten dizilerinden filmlerinden falan Takip edenler bilecekler Müthiş bir konuşma sesine sahip Çocukluğundan beri Piyano çalıyormuş Bir dönem klasik müzik dersleri almış Klasik müzik derslerini Bırakmasının harika bir sebebi var bir gün piyanonun başında öğretmeniyle birlikte oturuyorlarmış. Bir de nota kitabı var piyanonun üstünde. İşte öğretmen sayfa sayfa geçiyor. Şunu mu çalsak, bunu mu çalsak. İşte bunu geçtik, bunu geçtik. Bir şarkı görmüşler. Şu anda adını hatırlayamıyorum. İşte bu da Afrika, Amerikalı etnik müziğin temellerinden böyle şeylerle ilgilenmemize gerek yok deyip sayfayı geçmiş. Hugh o noktada klasik müzik derslerini... <gülüyor> Bırakmış çünkü çocukluğundan beri en etkilendiği şey bluesmuş Şu anda kendisi piyano, gitar, davul, armonika ve saksafon çalıyor Ve yıllarca kendisine demişler ki ya sen müzik yapsana O da tevazu göstermiş bu demiş benim işim değil Yapacaksam da şimdi değil Ve bir gün 50 yaşında bir plak şirketinden biri gelip bir kere daha teklifi yapınca Ya geldim 50 yaşıma her anda bana bir otobüs çarpabilir Hadi yapayım ben bu işi demiş ve de kalkmış e, elinin İngiliz hamuruyla New Orleans'a gitmiş. New Orleans'ta Let Them Talk isimli e, bir albüm yapmış. Albümde bayağı önemli insanların katkısı var. Tom Jones, Ermatahmus, Dr. John e, gibi insanlar performanslarıyla katılıyorlar. Bir takım aranjmanları ve prodüksiyon işlerinde New Orleans'lı blues devi Alan Toussaint üstlenmiş Bütün bu albümün yapım sürecini anlatan yaklaşık 45-50 dakikalık Down by the River diye harika bir film var Herkese tavsiye ediyorum özellikle blues meraklılarının seyretmesi lazım çok keyifli Hugh Laurie bir yandan neden bu işe kalkıştığını anlatıyor Ben albüm baştan sona dinledim müthiş olmuş Çok taze bir albüm daha çıkalı 10 gün oldu Hugh olsun gönderdi, gö bize, bir gö gönderdi bize bir tane. Şimdi geliyorum neden bu meselenin bu kadar özel olduğuna. O 45-50 dakikalık filmi seyrediyorum geçen gün. Bu programda bir şeylerden bahsederim belki diye. Hugh'ları ne dese beğenirsin. Müzik ikiye ayrılır. <gülüyor> müzik ikiye ayrılır. İyi müzik, kötü müzik. Gerisi kategorizasyon D diyor. Biz de... E Sevgili... Programın sadık bir izleyicisi olduğunu evet. buradan. Ee, Onursal kardeşlik e, Ünvanını veriyoruz Bugünden itibaren Hilary Müzik İki Yardır programının kardeşidir Şimdi kendisinin Bu çok taze 10 günlük albümünün Açılış şarkısını çalacağız Şarkının ilk yarısı e, Biraz ağır ve Bayık bir piyano Liderliğinde gidiyor Yarısında da müthiş bir blues havasına dönüyor ee, güzel albüm Çok beğeneceğiniz eminim Ben de ilk defa dinleyeceğim Hadi bakalım hayırlısı Peki o zaman Hillary'den dinliyoruz 10 günlük Let Them Talk albümünden St. James Infirmary down to St. James and Fomery Go, let her go. God bless her. Wherever she may be, she can search this old wide world over. She won't ever find another man. Ridley shoes A boxed back suit And a Stetson hat Put a $20 gold piece On my watch chain So the boys don't know I died Standing Yılları'dan dinledik. Ee, az önce Feryal Kabil'in de kulağımın içine dediği gibi... E, ...klasik etkisini de bol bol hissettiğimiz bir parçaydı. Evet, nefis bir parçaymış. Albümün geri kalanını da size getireceğim zaten. Şimdi o zaman programımızın sinema köşesine geçiyorum ben. Tamam. Ee, bu köşemizde... ...eleştirel eleştirinin eleştirisi başlığı altında... Tarkovski'yi eleştireceğim. Tarkovski. Evet. Tamam. Tarkovski utanmadan <gülüyor> e, bilim kurgu e, Doğu Bloğu bilim kurgunun en önemli eserlerinden biri olan Stanislav Lem'in Solaris adlı eserini almış yorumlamış bir sinemacı. E, Solaris e, bilen bilir bilmeyen de şu anda uzun uzun anlatamayacağım. <gülüyor> e, çok derin meselelerle ilgilenir. E, fakat benim filmden anladığım bir adamın uzun uzun pencereden akan bir suya bakmasıdır. <gülüyor> Bu filmin e, başarısızlığının hemen ardından e, utanıp sinemayı bırakacağı yerde Tarkovski kalkmış Doğu Bulu bilim kurgusunun başka bir e, yapı taşı diyeceğimiz Rollside Picnic eserini yorumlamıştır Stalker adıyla. E, e, Arkady ve Boris Sturgatsky'nin e, eseridir. Ve acaba uzaylılar dünyamıza şöyle bir uğrasalar ve gitseler ne olurdu dan yola çıkarak. Piknik nasıl, yapmaya Nasıl yani. biz yol, yol kenarında bir piknik yaparız, aramızda bir, bir takım şeyler bırakırız. E, fakat orada yaşayan canlılar için bunlar hem tehlikeli hem de çok anlaşılmazdır. Aynı şekilde uzaylılar da böyle bir piknik yapıp gitseler ya da bıraktıkları dan yola çıkıp ee, gayet hem sosyal hem politik eleştiri içeren bir eserdir. Bu filmden de benim hatırladığım e, bir tren yolu üzerinde e, uyduruk bir e, araçta giderken e, giden adamlardan birinin ensesinin yarım saat süreyle nasıl gözüktüğü. <gülüyor> ee, biliyorum yani bir e, değişik bir bakış açısı olabilir ama e, bu enseyi ben e, ilk 10 saniyede zaten anladım yani. Ama diyeceksiniz ki ensenin görünüşünde sosyal politik çok şey vardı onu kaçırmışsın. Ee, o zaman bir şey diyemem. Dolayısıyla Tarkovsky yolda görsem sorarım e, ki bir çift, bir çift, sözüm bir çift lafım var. Peki o zaman Tarkovsky sever dinleyicilerimiz için e, ağzımızın payını vermek üzere hemen e-mail adresimizi veriyorum. müzik2ye ayrılır at gmail.com'a e, Hadi oradan aslında onlar başyapıttır çünkü... ...diye başlayan maillarınızı bekliyoruz. Yok o konuda yazmıyorum ben başka konuda yazacağım derseniz... ...onları da çok eğlenerek ve çok mutlu olarak okuyoruz. Evet şimdi sıra geldi. Sizin bana doğum günümde bir, bir dakika. Sinema köşesi ile ilgili ben de aktüel bir haber vermek istiyorum. Buyurun. Lars von Trier, kalkmış kan film festivalinde naziyim ben demiş. Anlayabiliyorum nazileri demiş. Yani Hitler'in de kafasından neler geçtiğini anlıyorum demiş. ...sonra biraz İsrail'den bahsetmiş... ...biraz Yahudilerden bahsetmiş... Ee, ...sonra Charlotte Gainsbourg ve Kirsten Dunstan... ...bir sonraki filmde... ...ya böyle çok diyalog olmasın... ...biz acayip seks istiyoruz filmde... E, ...dediğini iddia etmiş... ...bu sırada yanında oturan Charlotte Gainsbourg ve Kirsten Dunst ...bembeyaz suratlarla... ...kendisine e, ilginç bir şekilde... ...bakmışlar... ...hatta Kirsten Dunstan uzanıp durdurmaya çalışmış... ...bunun sonucunda Lars von Trier'i... ...kovmuşlar kandan... Ee, ...şöyle yani... Bence bu sinema köşesi değil tıp köşesi. Alzheimer başlangıcı diyorum ben buna. <gülüyor> Depresyondan daha çıkamamış olabilir. Çok ciddi bir alkolizm ve depresyon problemi vardı kendisinin çünkü. Öyle sinema köşenize katkı yapayım diye. Çok teşekkür şey... ederim. Evet devam edebiliriz. Neydi, doğum günü falan bir şey diyordunuz. Ya yani. şimdi tabii herkesin olduğu gibi benim de bir doğum günüm var. Bir tane? Her yıl bir kez. Aslında bir kez. ...nasıl kelime oyunu yaptım. Evet. Ama hiçbir şey anlaşılmadı değil mi? Ben ben daha çözemedim yaptığım kelime oyunu. Neyse. Ben kişilik bölümünü gönderme yapmıştım. Kişilik bölümem yok benim. <gülüyor> tamam. Ayrı ayrı kişiliklere sahip... ...birden fazla kişiyim ben. Tamam. Doğum günleriniz tek ama. Tabii. Hepimiz aynı günde doğmuşuz. I Don't titty diye bir film vardı seyrettim. mi? I Don't titty. <gülüyor> Peki. Şimdi efendim... E, ...Günay Bey bana doğum günümde bir plak hediye etti... Plak, plak yani CD, kaset değil, bildiğimiz plak. Çok aydınlatıcı oldu gerçekten. Böyle bir konudan bahsederken o konuyla ilgili düz bir çizgi üzerinde konuşmam gayet iyi oluyor değil mi? Ben ne demek istediğini çok iyi anladım. Seni bir konuda aydınlatmak istiyorum. Sen şimdi zannediyorsun ki Güray bana bir plak hediye etti deyince insanlar plak kelimesinden direkt albüm anlayacaklar. Onun fiziksel olarak da bir plak olduğunu vurgulamak istedin. Evet. Yani CD veya kaset değil. Günümüzde kimse albümlere plak demiyor. Onu herkes unuttu. O yüzden plak dediğin zaman plak olduğunu e, anlıyorlar. Plak olduğunu anlıyorlar veya plak deyince Hı. Hı. diyenler var. Onları zaten meramını anlatmanın hiç evet, yolu yok. Ben... Sweet grubunu çok sevdiğim için Güray Bey üşenmemiş. Gitmiş bana e, bende bulunmayan bir sweet plağı bulmuş. Level Headed diye. Orada da e, 1970'lerin sonuna doğru e, sweet'i tekrar ortaya çıkaran e, hit olmuş bir şarkıları var. Benim de çok sevdiğim. Hit mi çalacağız? Enteresan. Evet. Love is like oxygen. Ben İsterdim ki bu albümle ilgili bir sürü şey anlatayım ama e, birincisi albümü sana plak ararken buldum. Daha önce dinlediğim bir sweet albümü değil. Sen o gün daha bana, önce dinlediğim bir sweet albüm var mı? E var işte yani sen, yine senden öğrendiğim o desolation Boulevard'lar falan. E, sen dedin ya bu albümde Love Is Like Oxygen var. Onu bu hafta programda çalalım. Lakin plakta olduğu için çalamayız. Sen keşke başka bir yerden bulsan diye. Evet. Ve onu buldum koydum kenara. Sonra senin şarkı listenden geldi. Şarkı listesinde suit yok. Ben de dedim ki herhalde başka bir hafta çalacağız. Sonra son anda ya ben onu istiyordum madem buldun çalarım dediğim için ben de bir daha vakit ayıramadığım için bu albüm hakkında hiçbir şey araştırmadan böyle bir enteresan bilgiyi bulurum fakat diye. Şimdi şöyle ilginç bir durum oldu. Biraz önce sen demiştin ki şu şarkıyı bir dinleyelim. Hakikaten o şarkı o şarkımı. Evet sonra, bakalım doğru şarkıyı mı buldum? E, sonra öyle bir şey yapmadık. Bakalım kısmet. E, o zaman birazdan Love is like oxygen olduğunu tahmin ettiğimiz bir parti alacağız. Tabii. Tabii kimsenin aklına yanlış bir şey gelmesin. Şarkıyı download etmiş olabilirim ama ilk önce gittik planı aldık. O zaman e, buyurun çalalım. Çalalım. Çalalım. <gülüyor> I'm Level Headed albümünden dinledik. Love is like oxygen. Aşk oksijen gibidir. Evet. Kafa yapar anlamında. E, eğer olmazsa ölürsünüz. Ama çok alırsanız da e, kafayı bulursunuz. Her şeyin bir tadı var, dozu var. Evet. Oksijen. Fazlası zarar, azı karar neyse işte. Evet. O şekilde. Böylece oksijenle ilgili bir şarkı çalarak da herhalde akışkanlar mekaniği konusunda e, tabii, ne kadar... E... Hava da bir akışkan. Tabii öyle herhalde yeterince açıkladık ya akışkanlar mekaniği hakkında e, yani esas bu konuyu seçmemin nedeni e, şu anda ismini vermek istemiyorum ama bir e, sosyal e, siteye üyeydim orada seçenekler arasında evli, bekar ondan sonra e, akışkan akışkan gibi bir seçenek vardı e, şimdi sanırım bu akışkan olanların ileride ee, robotları yapılacak ee, veya bu insanlara işte mesela yedek kol takılacak falan ee, bu insanların e, bu e, parçalarını yapan e, bilim veya işte teknik bölüme de akışkanlar mekaniği denilecek diye düşünüyorum. İlginç. İlginç Akışkan. olduğu kadar enteresan. Akışkan diye bir seçenek var yani. Var evet. Peki ben sizin bir tane besteniz var. Ee, akışkan Luli Luli Luli diye Ona gönderme yapıyorsunuz Zannediyor ama hemen yapalım <gülüyor> Peki ee, Tanrı yakından tanıyanlar Akışkan Luli isimli bestesini de hatırlayacaklardır ee, Bir de Teoman cover'ın vardır biliyorsunuz <gülüyor> Evet papatya <gülüyor> Unutmak için gerçekten e, Bir takım psikologlara avuç avuç Para verdiğim bir eserdi Şimdi <gülüyor> Yine geçen hafta Olduğu gibi benim birkaç haftadır getirdiğim ama çenemiz düştüğü için çalamadığım Çalamadık. bir şarkıyı bugünkü şarkı listesinin daha erken kısımlarını yerleştirme yoluna gittim. Bir Steve Wonder şarkısı var çalmayı çok istediğim. Aslında çalmayı çok istediğim bir sürü Steve Wonder şarkısı var bir tanesini getirdim. Evet albümün adı da oldukça ilginç. Evet. Belki bu çocuk sendendir gibi bir Ben sizin... her zamanki hatamı yapıp albüm adıyla parça adını yanlış yerlere yazmışım. Albümün adı Talking Book. Aa, daha güzel. Evet. Pa parçanın adı. Evet. Bu çocuk senin olabilir. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Talking Book, Steve Wonder'ın 15. stüdyo albümü. 1972'de yayınlandı. Herhalde Steve Wonder'ın altın dönemi diyebiliriz. Çünkü bir önce çıkarttığı e, albüm Music of My Mind. E, bir sonraki albümü Inner Visions. Evet Inner Visions, e, belki de benim e, Gerçi ben Steve Wonder'ı çok yakından takip eden biri Değilim ama Inner Visions ben albümü e, benim de e, Hani ilk 50 albüm Sıralayacak olsam içine koyacağım bir albümdür Müthiş albümdür gerçekten Talking Book da öyle e, Talking Book da her zamanki e, Snob müzik ikiye arılır Tavrımıza çok uygun bir şey yapacağız Talking Book'un açılış şarkısı You Are The Sunshine Of My Life. Çok büyük bir hit olmuştu 1972'de, e, hatta 73'te Ve Steve Wonder'a en iyi pop vokal performansı dalında bir de Grammy ödülü kazandırmıştı. Biz o şarkıyı çalmayacağız. Evet. Bu albümün içinde bir şarkı var ki birçok insanın bildiği tek Steve Wonder şarkısı bile olabilir. Bahsettiğim şarkı Superstition. Evet. Nefis bir şarkıdır. Olağanüstü bir şarkıdır. Onu da çalmıyoruz. Onu da çalmayacağız. Şöyle bir düşündüm de bildiği tek şarkı Superstition olan bilirleri olamaz. Steve Wonder'ı o kadar az tanıyan insanların hepsi part-time lover ve I just called to say I love you denen e, üzücü <gülüyor> <gülüyor> şarkıları da bilirler. Music of my mind ve Inner Visions arasındaki bu Müthiş albümün bir güzel özelliği de e, konuk sanatçıları. Talking Book'ta Jeff Beck, Ray Parker Jr. ve David Sanborn yer almışlar. E, Jeff Beck ve David Sanborn'u tamam da e, Ray Parker Jr. kim diyenler için hatırlatalım. Hayalet Avcıları filminin o müthiş şarkısını yazan... R&B sanatçısıydı Ray Parker Jr. Onun dışında... E, ...genel olarak piyasada... Onun dışında da çok bir şey yapmamıştı. Var yapmışlığı da piyasada çok bilinen bir adam olmadığı için altını çizmek istedim. Ee, Steve Wonder 1972'de Rolling Stones'la turneye çıkıyor. Ee, bu turneden sonra da Talking Book birdenbire e, hit oluyor. 1974 Grammy'lerinde de... E, Yine You Are the Sunshine of My Life için e, bir Grammy kazanıyor. Superstition içinde en iyi R&B vokal performansı ve en iyi R&B şarkısı ödüllerini alıyor Stevie Wonder. Bu albümde yine her zamanki gibi çalmadığı şey kalmamış. Ama özellikle e, synthesizer, Rhodes klavinet gibi enstrümanlarda. Artık imzası haline gelen bir takım e, atraksiyonları yapıyor. Ben hepsini anlıyorum da Steve Wonder'ın davul çalıyor olması hala <gülüyor> evet. tam anlaşılır değil. Hala da ciddi şekilde iddialı kromatik armonikacılardan da bir tanesi kendisi. Bu albümle ilgili vereceğim son bilgide 2003 yılında Rolling Stone dergisinin gelmiş geçmiş en iyi 500 albüm listesinde. 90. sırada kendine yer bulmuş olması. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı benim şöyle çok ilgimi çeken bir şarkı. Tırnak içinde söylüyorum. Şarkı çok funky tabir ettiğimiz şarkılardan biri. Ama hep öyle tabir ettiğimiz şarkılar gibi yüksek tempolu değil. Yavaş funky şarkı olabiliyormuş meğer. Ben bu şarkıyla öğrenmiştim. Evet. E, yavaş funky yavaş funk çalmak e, funk çalmanın Son noktası aslında. Çünkü hiç yapılabilecek bir şey değil. Yani. Evet bu konuda e, herhalde e, gelmiş geçmiş albümlerin e, en önemlisi e, Graham Central Station. E, orada e, Funk'ın hani bu yavaş çalma konusunda son noktası. Değil mi? Evet. Evet. evet. Peki o zaman Yavaş Funk'ın bu olağanüstü örneğiyle dinleyicilerimizi baş başa bırakalım. Steve Wonder'ın Talking Book albümünden Maybe Your Baby. <gülüyor> Come, baby, and let me in. Heart is like a five-alarm fire, and I don't even give a care. I feel like the world is turning on me. Yeah. My dreams. Canımın içi Steve Wonder Maybe your baby Demişken Dün sabah e, Yüzüncü kez tahmin ediyorum Okuyacağım bir kitaba başladım Buradan e, Yeni nesil Dinleyicilerimize Tavsiye etmek istiyorum Nedir? Ee, Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar adlı kitabı. Pek güzel. Ee, bence Oğuz Atay e, Türk Edebiyatı'nın gelmiş geçmiş en büyük yazarlarından biri. Katılıyorum. Hatta şöyle e, büyük. E, bir takım büyük yazarlarımız kendi dönemleri içinde iyiler. E, söyledikleri... E, şeyler kendi yaşadıkları tarih konteksti içinde değerlendirildiği zaman önemli. Oğuzatay böyle değil. Öyle konuları irdelemiş ki ve öyle bir şekilde ele denemiş ki e, tarihleri ve isimleri değiştirdiğiniz zaman şu andaki Türkiye'ye de çok oturuyor. Hep ee, oturacağına da eminim. Hep oturur. Ya yani, sadece Türkiye dedi aslında dünyanın her yerine oturacağını. Ya yani eğer o, in, insanlar okumaya devam edecekse hep hatta, oturacak. Hatta e, Oğuz Atay ön sözlerle çok dalga geçmiş olmasına rağmen kitabında iki tane ön söz var. Daha doğrusu en son baskısında iki tane ön söz var. Ee, ön sözlerden biri de yakinen tanıdığımız Ömer Madraya ait. Vay, o da ben, kitabına... Bende o baskısı yok. E, o da ön sözüne şöyle başlamış. Şaksiper kimdir? Şaksiper kimdir? bir alıntı bu. Shakespeare hakkında bundan yıllarca önce birisi bir yazı yazmış. Fakat Shakespeare'i de Türkçe'ye Shakespeare diye çevirmiş. <gülüyor> Bence çok hoş bir giriş. Çünkü aslında Ozatay da Shakespeare gibi zamansız bir yazar. Kitap okuyan kaldı mı? Bilmiyorum. Eğer varsa, <gülüyor> çok var merak e, Lütfen tutulamayanları okusunlar. Eğer biz onu okuduk diyorlarsa bir daha okusunlar çünkü ben her okuduğumda yeni şeyler düşünüyorum, yeni şeyler görüyorum. Bir kez okumak yetmez. Böylece kitap köşemizin de temellerini atmış bulunuyoruz. Temellerini atmış bulunuyoruz aynen öyle. Enteresan bir bölüm oldu bugünkü. Evet değişik sanat dallarını iç içe e, akışkanlar mekaniği mekaniğiyle özdeşleştirip müzik iki ayrılır dinleyiciler arasında Tarkovsky seven bir Allah'ın kulu olmadığını veya bu programı kimse'nin dinlemediğini öğrenmiş bulunuyor. Ya da şöyle bizle aynı fikirde bizim dinleyicimiz de ki bu çok sevindirici Şu olabilir. Ya da Tarkovsky seven kimse yok. Şu da olabilir programı bırakıp kimse mail yazmak istemiyor olabilir hele bir program bitsin. Biz onlara gösteririz. O zaman yazarız. Şimdi tabii şöyle bir şey de olabilir. Tarkovsky herkes niye gidip seyrediyor? Çok ünlü yönetmen, seyretmek gerekir, efendim. Seyretmek e, gerekir. Film festivallerinde devamlı Tarkovsky bölümleri olur. O yüzden kimse de kalkıp ya bu nedir kardeşim ben bunu hiç beğenmedim demek istemiyor olabilir. Aslında yani gerçekten seveni yoktur ama kimse de sevmiyorum diyemiyordur. <gülüyor> Bilmiyorum. Ben seven insanlar tanıyorum ama. Ben tanımıyorum ve mutluyum. Tamam, mimarlık okullarında mimarlık öğrencilerinin Tarkovski gösterimleri düzenlediği şeylerden geçip geldiğim için. Anladım ama tabii mimarlık e, okulunu bitirip de gerçekten mimar olan insan sayısı da mezun olanla aynı değil. De değişiyor tabii. O bambaşka bir konu. Bir gün belki de onu işleriz. Peki e, bir toparlayıp bir sonraki sanatçımızdan azıcık bahsedip veda etmemizin zamanı geldi. Öyle Yine mi? adını okuyamadığım, e, yani daha doğrusu okuduğum ama nasıl okunduğundan emin olmadığım biriyle veda edeceğiz size. Nils Peter Molver. Molver de olabilir. Norveçli, cazcı, trompetçi, e, besteci ve prodüktör kendisi. 1960 e, Sula, Norveç doğumlu. Bu da genç yaşlarda birdenbire parlayan arkadaşlardan. Kendisinin 1998'de çıkarttığı... Bir notumda 97, bir notumda 98 yazıyor. Emin olamadım şimdi. 98. Kimer. Şimdi diyeceksiniz bu, bu ki... Bu arada solo debütü. Evet, e, akışkanlar mekaniğiyle nasıl bir ilgisi var? Solo debüt e, Şimdi albümün adına bakıyoruz, albümün adı nedir? Kemer Ke Tamam, kemer Norveççe kemer demek bu e, Akışkanlar mekaniğine giriş, e, akışkanlar mekaniği 101'de biraz önce gördüğümüz gibi Akışkanlar mekaniğine ben ne dedim? Su bendi Su bendine Türkçe ne denir? Su kemeri Denmez Niye canım? Kemer diye bir... <gülüyor> e, Var su kemeri de o başka e, bir şey. Değil mi? Aynı şey, aynı şey. Sizin tabii akışkanlar mekaniği okumadınız hemen e, ortaya çıktı böylelikle. Peki. Ben size programdan sonra gösteririm. E, bir tek musluk e, bu şeyin dışında. Musluk tamamen ayrı bir Ona bent mevzu. denmiyor. Yok, akışkanlar mekaniği ile alakası yok. Musluk bambaşka bir e, bilim dalının... E, ...içinde yer alıyor. Tesisat. Jeoloji. <gülüyor> Peki. Size bugün Nils Peter Molvær'in bu ilk solo albümü olan... ...97 veya 98 tarihli Kemer albümünden Access ya da Song of Sand 1. Evet. Iç içe geçmiş bir parça. İki parça olsa gerek. Iç içe i̇şte içice geçtiği için artık tek vücut bunlar. Peki. Access Song of Sand 1. ...diye hızlıca söyleyebilirim o Biz zaman. Sondaki bir zaten onu açıklıyor. İki parça Oo. var. Tabii, evet. Aa, anladım. Kendisi de sizin kafanızdanmış. Pekala. Size Nils Peter Moller'le veda ediyoruz. Bugün Açık Radyo 94.9'da müzik iki akışkanlar mekaniği konusunu işlediği 30. bölümünü dinlediniz. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Ben Güray Özkay. Ben Tanju. Hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Teknik masada da biraz önce Feryal Kabil vardı. Şimdi yok. Peki. Haftaya onu da görürüz. Hoşça <gülüyor> kal. Hoşça kalın. Darı ne abi? Darı darı başka bir şey. Mısır. Mısır bak. Mısır.